Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar günaydın hepinize. Modern Sabahlar'da buluştuk yine yeni bir haftanın başındayız. Biraz da serin bir haftanın başındayız. Henüz evden çıkmadıysanız kendinizi onu hazırlayın. Gün içinde havalının ısınımıncılığına da hazırlayın. Öyle bir dönem değil, artık. Ne yapacaksınız? Çare yok. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Amanın komşuları yetişin arkadaşlar, modern sabahlarda olayların içine dalıyorlar. Oktay Demirci Studio'muzda fairenin çok önemli bir görev için stüdyo dışında. Ona başarılar diliyoruz, ilerleyen dakikalarda mutlu bir yüzü ifadesiyle stüdyoya dönmesini diliyoruz bir kez daha. Hoş geldiniz Oktay Bey. Ee, Oktay Bey, kendinizi duymayan bir adam olarak hakikaten sohbete devam etme konusunda ısrarcısınız. Bir daha. Hoş bulduk günaydın. Hı -hı, ha, hep abi Aynı şeyi söylüyordum zaten Hoş bulduk günaydın. Hoş bulduk günaydın. Bazen daha fazla söylenecek şey yoktur zaten. İki kelime yeterlidir bazen anlaşmak için sevgili dinleyiciler. Özellikle bu soket sırasıyla. <gülüyor> Buyurun efendim dinliyoruz sizi. Ne yaptınız? Ne ettiniz? <gülüyor> ee, vallahi ne yapalım? Yani e, bir hafta sonu geçtikten sonra bir kalktık bir baktık Eylül'ün son haftası. Eylül'ün son haftası olmuş sevgili e, Eylül Eylül'ün e, e, e, son haftasının Fahir'in doğum gününden öncesine gelmesine bir enteresan sevgili yani Gerçekten öyle. Yani Fahir oyuncunun doğum gününün hemen öncesinde Eylül'ün son haftasının başlangıç zamanı. Yani pes, pes e, diyorum Eylül'ün demek? Yazla ilgili herhangi bir elimizde belge yok demek değil mi? Tabi canım artık resmi olarak yani kimsenin şimdi mesela, itiraz edemeyeceği bir mevsim değişikliği söz konusu olacak bu şu hafta Şu anda sonra. yaşadığımız güneşli günlerde şey gibi laflarımız var. E, tabii küresel şeyden yani mevsimler de kaydı. Mevsimler de kaydı diyebiliriz ama önümüzdeki haftadan itibaren öyle bir şeyimiz de yok. Yok evet. Mevsim kayması da bitiyor ve tam anlamıyla sonbaharla yüzleşme dönemi geliyor. Fahir Öğünç Stüdyomuza başarılı bir şekilde döndü. Hoş geldiniz. En son mevsim kaymasını duydum ben. Mevsim kaymasından güleç yüz konusuna geçeceğiz Fahir. Evet. Çünkü stüdyoya gerçekten <gülüyor> gülümseyen bir yüz ifadesiyle girdin. E, vallahi gület mevsim kaymasının yani. da doğum gününden hemen yani öncesine doğum... gelmesinde şaşırıyorduk biz de. Burada bilen vardır, bilmeyen vardır bir kez daha hatırlatalım. İnsanlar için çok önemli kriter. Yani Gün dönümleri vardır ya işte. Nedir bunlar? Nedir Mesela Evliliğin 7. yılı. Yok, o değil. Yani böyle hani ee, hani aralık gibi olur Haziran. 21 Aralık falan. 5. yıl mı? Evliliğin 5. yılı mı far? Yok. 7 dedi ama. <gülüyor> değil. değil. mü? Yok, 1 sene içerisinde. Bir 1 sene. sene içerisinde. Nedir? Hani Haziran evlilik yıl dönümü olsun. Allah 21 Aralık var. <gülüyor> Fahir kaç tane var onlar? 21 Aralık var. 23 Aralık olsaydı hep benim aklımda hep 23 Aralık olarak kalmış ne derse. 23 Eylül müydü? 23 Eylül değil. İşte o gün dönümlerinden bir tanesi çok önemli olan tarih olan. 25, 25 Eylül. 25 Eylül. Yani işte Mart, o 20. bir ha, seneyi ikiye bölüyoruz zaten biz. Bir 25 Eylül'ün öncesi ve 25 Eylül'ün sonrası olarak. 25 Siz de Eylül. işinizi gücünüzü ona göre. Ben zaten resmi başvurularımı yaptım o ajandaları falan da girecek. Girsin diye. Evet ya yeterli. Bence sadece 25 Eylül gününde değil de 25 Eylül'e... Kadar ki bütün günlerde Fahir Öncü'n doğum gününden öncesi diye kaşık kalkmış bir adam <gülüyor> ve 26 Eylül itibariyle hemen sonrası diye kaşık kalkmış başka bir adam. Hemen Zaten yani, olabilir. tam 25 Eylül'de de o kaşık kalkmış adamın konuşacağı konu belli. Yani, yani öncesi ve sonrası <gülüyor> ve, ve o günde de Fahir Öncü'n doğum, doğum günü doğum doğum diye konuşacak yani. Evet. O yüzden S şimdiden tebrik etmeye başlayalım Fahir seni. Ya yavaş yavaş almaya başladı. anca. Anca. anca. anca. Çok, çok kalabalık bir güruh var bakalım nasıl halledeceğiz göreceğiz. Evet görevimi başarıyla ifa ettim döndüm. Bravo akınan. Ee, alnımın akıyla, akıyla e, buradan genç arkadaşlarıma da sesleniyorum. Ee, özellikle radyodaki genç arkadaşlarıma. Öyle ortada buldunuz. Bedava koca 200 gramlık. Çok özür dilerim granül kahveleri bitirmeyi çok iyi biliyorsunuz. Keşke bu e, kahve üreticileri daha doğrusu hani böyle mekanda bırakılacak şeyleri, ortak kullanım alanlarında kalabilecek şeyleri paketin üstüne babanızın malı değildir diye bir nasıl bir şöyle yapınız, ya evet kuru yerde tabii. saklayınız falan gibi uyarılar var. Babanızın malı değildir diye bir uyarıyı da büyükçe. Logonun hemen altına. Logonun hemen altına olabilir. Bir de insan bir elini vicdanına koyar. 2 gram bir şey bırakır da Orada bu adamlar sabahleyin içmedikleri zaman. Çünkü bunlar müptezel. Bunlar bağımlısı olmuş. Sevgili dinleyiciler. el ayağı titrer bunların ağzına geleni söylüyor. Bunlar ha. yayına çıkıyor. Orada bir parmak bıraksa biz vay be iyi içmişler i̇yi deriz. İyi içmişler. Ama onu da bırakmayınca sadece vay be demiyoruz. Vay diye başlıyoruz. Şimdi tabii yani bazı dinleyicilerimize de açıklamamızı yapmamız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Ee, bir kahve deyip geçmeyin. Ben bir radyoya geldim bu iki güzide arkadaşım. <gülüyor> mutfakta. Ben bir Neşve için de geldim radyoya. Bütün çektiniz ya. Neşve mi çektiniz? Ama şimdi bu kahve olmamasının siniriyle de şey yapmayayım sana patlamayayım diyorum ama Neşve dediği de sevgili dinleyiciler bir espri hazırlamış. <gülüyor> bir elinde gazeteler bir elinde affedersiniz <gülüyor> e, portatör bir güzel. Böyle, böyle eski medya yeni medya esprisiyle <gülüyor> orada ben attım kendimi yere ama zaten. Zaten, yani, zaten kahve yok bir de sabah sabah esprisi. Ya espriye gülersin gülmezsin gülümsersin bakmazsın ama yani sizin suratını ...bir görse bir suratlar ama düşmüş sevgili Nici'den... ...oraylar bozuk... ...bırak espriyi bu da bize en güzel espri oldu diye... Ha, ...hazır espri var diye mi gülmek zorunda? Aa espri hazırmış gülelim bak ...ya orada kahve olsaydı ama gülmez miydiniz Aa, o, yani, o ya ...yatardık yerlere... ...o şakama ya, daha, daha ya. doğrusu... ha <gülüyor> kahveyi püstürttürdüm... ...ya... İşte. O şaka da değil o bildiğin hani ne derler pilot çekim diyesim geliyor. Fars fars fars <gülüyor> pilot çekim yani fars. <gülüyor> Aslında ben orada düşecektim siz gülseydiniz. O zaman Tam gülerdi Tam en falan. güzel espri olacak hani böyle aman medyaların üstüne düştüm falan gibi. Ama onlar şu andaki muhalefetteki yerin <gülüyor> hazır. Medyanın yani üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Emiler dağıtıldı gecenin köründe. Emiler'e evet, gelesinde. Evet hakikaten de. geçer zaten. En güzel rengi olan televizyonun yıldızları ödüllerine kavuştular. Bakayım şöyle ben... tanıdık simalar var mı? Şöyle bir bakalım. Dün gece gaz çıkarırken kırmızı halıyı seyrettim. Ne kadar güzel. Anlaşılmadı Ege. Gaz çıkarırken kendi değil. Ben Melek bazen yardımcı. böyle bir gaz çıkarıyorum. E, <gülüyor> bir bir buçuk saat sürüyor benim o sorun biliyorsunuz. Ama ben ilk başta bir uyanıyorum sonra kimse rahatsız olmasın diye salonda oturup konuşuyorum. Denecilerimize de bir doldur, espri, doldur. espri gibi gelebilir ama ben gaz çıkardım dedim. Oktaylı. Ben, ben, ben, <gülüyor> ben, <oldum. gülüyor> ben çok metodik. <gülüyor> öyle, öyle anladım yani. yani. <gülüyor> ne var yani seni. Hani bir şey yani. yemişindir o gün. Hayır dokunmasına da gerek yok. Senin sistem öyle çalışıyor. Biliyorsun. Hayır ama yani bugüne kadar tabii ki hepimizin gaz çıkardığı oldu ama gaz çıkarma içinde bir şeyle eşlik etmedik. Ya bugün balık tutayım Sana öyle geliyor balık Sana öyle geliyor. Sen çünkü sadece ben kendim varım. Ben kendime konsantre olayım. Dışarıdan hiç öyle görünmüyor ki. Yani geliyor. sana bir anlık yani, gibi gelen şey sürekli bir şeyler ömür gibi geliyor ör, yani. Gibi geliyor. Sürekli bir şeyler eşlik ediyor. Ha demiş olabilir Ege Kayacan. Bugün de bu seansı <gülüyor> kırmızı halıyla eş zamanlı yapayım. Öyle bir şey demişsen... Melek Yavuz yani Selin'in gazını çıkarırken ki kız çocuğu da gazlı olmaz da Egeciğim ne oldu? Acaba Va Annenin sütü mü dokunuyor ne oluyor bir açıklar mısın onu Sabah bir dedi Sushi sevmiyor bu çocuk dedi Tabii, Anası yiyor suşileri yiyor suşileri Ho! O ne yapıyor Ne yapıyorum <gülüyor> Zaten çocuk stoklu savaşmıyor Kaliforniya <gülüyor> roll miyesi acaba <gülüyor> O, o şey iyi yapalım. gelebilir mi Sushi hakkında bir çocuğa koymuş en erken teşhis olarak geçer dünya üzerinde Herhalde suşi öyle. Ondan sonra biraz seyrettim bir sönük geldi bana Daha doğrusu sunucular o kadar Amerikan yapayı geldi ki biz de mesela... Amerikan yapayı. Kral TV'nin şeylerinde V.J. Bülent ne kadar sıcaktır. <gülüyor> Amerikan diye geçer fahir. Yani tamamen çevir olduğu için... Kim sunuyor şey tanıdık var mıydı? Yani muhakkak enişterde işte bir tanıdık var. Ben işte şey yap, uyandırılmadığım için gece ikinci partide biraz şey yaparım diye. Bürge seyretmiş. Benim adamım üç tane ödül almış. Ne aldığını bilmiyorum. Kim bilmiyor senin mi? adamın? Louis C.K. Ha evet Louis C.K'yi almışlar. Ha bildiğimiz Louis C.K. Affedersiniz Louis C.K bana biriniz... En azından Simayen. Komedyen adam. Komedyen adam. E, İngilizce. İngilizce. İngilizce tamam. İngilizceyse ben şey yapamıyorum. İsterseniz şöyle bir espri yapalım. Madem bu Fahir bir neşeyle geldi. Onun Louis diye şeyi var değil mi? Louis, Louis, diye, var. Louis <gülüyor> diye bir köpeği de varmış. Ve can dostuymuş. Hiç ayrılmıyorlarmış. Hiç ayrılmıyorlarmış. Şey yapayım mı? Ne ben istiyorsun? bir şarkı çalayım, bu ya adam o kadar izi? yukarıdan mücadeleler verdi, onun gururunu, hay havasını hay, bize bir hay atsın hay. şimdi mutfakta. Abi adam yok dedi, o ne lan dedim falan diye böyle bir şeyler anlatılacaktır Yans, büyük ihtimalle. Bir, yani onu anlattıktan sonra ben mutfağa gireyim, siz kahveleri koyduktan sonra bir esprim var size. Onu bir yapabilir miyim? İstersen bir ka suyu kaynatalım mı? Benim de az önce gazetelerden çıkan şeylerde çok hoş bir espir hazırladım. Sen onu olur bir olur. yapalım bakalım gülecek misiniz bakalım. Gelin bir içeriye. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar En güzel disco modern sabahlar. Sevgili dinleyiciler bu arada merak edenler vardır. Oktay mutfakta ne espri yaptı diye bir espriyle karşılaşmadık. Abi şakaya fırsat mı kaldı ya? Olaylar olaylar. Buyursunlar efendim neler oluyor dünyamızda? Hı. Emileri bir özet geçer misin bize? Emileri, emileri özet geçelim. Ee, en iyi komedi... Modern Family, Modern Family, Yine almış. Zaten heyecan içinde yeni sezonunu bekliyoruz. Ee, ondan sonra dramada Homeland almış. Hmm. Breaking hmm. Bad falan da adaydı burada, biliyorsunuz. Bu da Breaking Bad'de en güzel cevap oldu herhalde. Tom Hafen'den e, John Cry almış en iyi aktörü. Eline, hangisiydi? Koluna sağlık diyoruz. İşte John Bey hangisiydi? Yan kardeş herhalde. Kardeşi olandır büyük ihtimal. Ha, evet. Çünkü öbürü bildiğim kadarıyla Ashton Kutcher. Ondan sonra devam edelim. Ben o adamı bir... kırmızı aldılar gördüm ya bu Hakan Toka benzettim. Radyomuzun eski programcılarından. Kime? Ya kaçırır mı? Öbürünü. John Cry İşte hmm. ödül alanı. Ödül alanı. Kevin Costner ödül almış. Hadi gözümüz aydın. Yıllar sonra demiş <gülüyor> ya yani yıllar sonra. Yıllar mı? Nereye çıktı ki <gülüyor> Kevin Costner? <gülüyor> en Valla en son biliyorsun. E... Ne demişti ya? Bizim Kevin reklamda Costner. oynamadı mı Kevin Costner? Radyo 8 yaşında reklamında falan oynamıştım. Yok ya, müzik öyle... vermiştik hatta parasını <gülüyor> öyle hatırlıyorum. Hatfield and McCoy. Vallahi hiç izlemedim. Çıtır... Mi? Evet, Mini seri ee, dalında en iyi ee, aktör. Ee, Emily'ler zaten yavanmış ya hakkında nokta. Dur bir dakika far yavaş yavaş bakıyoruz. Julian Mur. Julian Mur. Aa Julian Mur. Ben de yeri ayrıdır Julian Mur'u. Her sene değişiyor <gülüyor> far. Yeri ayrı olan oyuncular. Claire insanmış. salmış Homeland'de. Homeland'i biliyor muyuz? Yayınlanıyor mu? izlemedik. Zaten. Bana sabah Bürge söyledi. Homeland'i izleyelim dedi. Bürge On de 19... böyle şeylerden çabuk etkileniyor. Ben de bugün İki ödül alıyor. Bilgisayara bakacağım. E nereden alınabiliyor diye. Bak bakalım. E Buna bakalım Bizim ya. DVD'cilerde falan varsa. DVD e dediğin e tabii orijinal yani, hani. de oradan e indireceğim. E e raftan alıp şey yapmışım kazada parasını ödeyeceğim. Ama senin zaten geçerli şeyin var ya. Yani sen çoluğum çocuğum rızkını rızkını ben orijinal diünalarda yiyorum. Yiyorsun yani. Erik Bey almış en iyi yardımcı erkek oyuncu Modern Family'deki. Erik de isim mi olur Oktay ya? Erik kimde? Hangisi? Cameron'ın olan. Cameron olan. Vallahi bravo. En iyi oyuncusu zaten. Pek sevdiğimiz en birinci Erik. Gay öyle. karakteri canlandıran. Öyle evet. değil mi? Uh -huh. Dehşet canım, dehşet, dehşet. Gay karakteri canlandıran tam anlamıyla o. Ee, en iyi yardımcı erkekte de, de dramada şey almış. Breaking Bad'de e, çok sevdiğimiz Cezmi Jesse, Jesse almış. Helal olsun Cesi diyoruz. Yürek yani kadar saydığı isim arasında bir Julianna Namur'un, ben de yeri ayrı olduğu için bir onu biliyorum. Bir de Sevi Kevin Kostner. <gülüyor> yani. Niye? Şey ama şey televizyon dünyası. Ya zaten televizyon ya. Yani. Yani. E biz ne seyrediyoruz? Bakıyorum bakıyorum ama O kadar çok adam var. Hepsinin adını ben nereden tutayım? Kemiranı biliyorsun Fahir. Kemiranı bilmez miyim? Ben yani? bilmem işin bilir bir şey almış mı? Maalesef efendim. teşekkür ederim. Ben misin? televizyonda bu arada sırf bunu sevinirim Nasıl, Nasıl hoş mu? Çok komik program. Hakikaten <gülüyor> çok yani ee, şey programı bu reality şovlarda izlersin ya sinir olursun falan Hı -hı. filan Hı -hı. ama haftalarca izlemen gerekiyor. Burada iki saniyede kadın, bir kadın ve pasif adam falan filan diye böyle izliyorsun ve de... Hakikaten ruh halini hiç gizlemeyen bir sunucusu var o ülke. Ya o programı zaten şahlanmasın sebebi sunucusudur ya. Sunucusu şahlanıyormuş. Sunucunun esprisi, sempatikliği bir tarafa, ruh halini gizlememesi çok güzel. İnanç insana, böyle herkese iyi davranırken biz iğrenç insanlar pek iyi davranmamaya çalışıyor. Daha doğrusu iyi davranmaya çalışıyor ama yetersiz kalıyor. Yani iğrençliğini bir şekilde Onu, vurgu. onu fark ettiriyor değil mi ya? Ben fark de onu çok bölümde. güzel yapıyor hem de. Evet evet. İlker ayrık. Helal olsun diyorsun. Ya yani bu bu kadına da şey yapmasaydı diye. Ve ben ben bilmem işin bilir izlerken Türk eğitiminde matematiğin ne boyutlara geldiğini öğrendim. Acıklı mi? olduğunu gördüm. İyi, Ama ben yıllarca ki... burada yırttım kendimi Pigeonhole Principle eğer müfredattan çıkarsa bence sadece temel toplama, çarpma ve hatta bölme. Biraz bölmeyi öğrenselerdi insanlar. Vazgeçti. Ne oldu ya ne ne şey oldu? Yani işte ne bileyim işte soğanı Bardaklara doldurma. Bir dakika işinde kaç tane doldursun? 24 mü? Hayır. Şimdi mesela bir işi Gözünde bir canlandıracaksın. Şuradan aldım Şuraya koydum. Kaç saniye sürer? 2 60'ı 2'ye Bül 30 maksimum 55 Atma Diye böyle bir, bir takım iddialarda bulmak. <gülüyor> Bu hem matematik temel matematiği hem de... Fizik kuraçları kre kalktı ya. Mantık dersini de eklememiz Ama lazım. O, onu görüyorsun Fizi Fiziği de bir yabana atmaman lazım. Birim zamanda yapılan iş falan filan böyle. Valla temel eğitimimiz hakikaten çok kötü. Bizim çok kötü. öyle miydi ya? Değil mi temel, senin? temel eğitimden ziyade yorum mu senin söylediğin acaba Yorum ya? yani hayata uygulama Ama onu bakacak olursa adamlara şey diyorlardı işte kocalarınız kaç barfiks çeker diye. Yani adamın durumu belli. Kadın oradan şey dedi, kırk. İşte o da mantığa geliyor. Yani. O belki evliliğini kurtarmaya çalışıyordur ya. Yani <gülüyor> ya da adamı, kaybedebiliriz ama... Adamı yani bitirmeye de çalışıyordur. Çünkü adam bir tane çekti. Adam <gülüyor> yani. da sayılır oradan ya. Yani ben 35'ler kadar çıkabiliyorum. Yarışma heyecanı diye çıkamam diye Oktaycım, bir de bıraktım falan. Çektiriyorlar. <gülüyor> yani bir de işin acı, acıklı tarafı oydu yani. Nasıl? Nasıl? Yani barfiksi yani. çektiriyorlar. Ki biliyorsunuz Türk televizyon tarihinde e, canlı yayında, pardon canlı olmasa da şınav çekme hadisesini ilk gerçekleştirmiş insanları satırlarsanız. Doğru vallahi. <gülüyor> ben tamamen silmişim oluk. Ya şeyden. öyle yani ruh hastası gibi. Çekmiş miydik? Ya öyle bir şeyimiz vardı. Neyse canım işte şınavıydı, barfiksiydi soğanıydı derken bir programı daha bitirdiler yani. <gülüyor> Bu arada e, Modern Family'de şey de almış. En iyi e, yardımcı kadın mı? Ne? Mrs. Dunphy. Aa, sevimsiz Clave. kadın. Claire değil mi? kadın adı. Evet. Neyse belki sevimsizliği biraz olsun şey olur. Geçer. <Gülüyor> Ödülü aldı. Rahatlar belki. Julie. Ondan sonra bakıyoruz şöyle hızlı hızlı. Başka da bir numara yok. Başka bir Kıyafetler numara. falan filan onları görürüz zaten yakında. Topuz. Topuzları görürüz. Hmm. Bir iki topuz gördüm ben. Yani çok başarılı değildi. İşte. Halbuki geçen seninkiler öyle miydi? Peki e, şey var mıydı? E, Hollywood ünlüleri var mıydı? Yani Brad Pitt ile mesela Angelina Jolie. Onlar şey oluyor ya. Bu tip ödül törenlerinde en öne oturuyorlar. Biz aslında sinema oyuncusuyuz. Onlar gelmedi The, galiba bu. Golden Globes'larda mı yapıyor? Gazino Tabii. formatında olan Golden Globes. Golden Globes evet. Orada yemekli olan, yemekli olan evet. ha, Biz aslında işte. sinema oyuncusuyuz. Yemekli yani. bir Sinema. Sinemada oynuyoruz. Emişlerde bir yemek falan yok değil mi? Emişlerde ne veriliyor ya? Galiba sandviç veriliyor. Galiba fiş dışarıda. veriliyor da aşağıda yemek sonrasında mı? after partiden önce bir o fişle çok güzel. Türlü varmış. Bak ben sana söyleyeyim. <gülüyor> türlü, türlü mercimek çorbası. Mercimek çorbası. Bal kabahat tatlısı. <gülüyor> Daha ne olsun ya? Daha ne olsun. Kabahat tatlısı. Onlar varmış. Afiyet olsun diyoruz Valla. gözümüz yok. Tüm ünlülerimize afiyet olsun diyoruz gözümüz yok. Öyle zaten yemek annemidir de öyle. Tüm ünlülerimize afiyet olsun diyoruz. <gülüyor> Neyse iki tane bir konu var hangisine giresin var bilemiyorum bir en tane... çetrefillisi en çetrefillisi mi en çetrefillisi e, sevgili e, nadir ne nadir ne nadir asil nadir asil, asil nadir, nadir. ayda 145 liralık kontörü de çatır çatır vermişler adamcağıza. Hı. şimdi hakikaten şey yapmak gibi olmasını da nereden mahpuslara yani girdi eşiniz zimletine evet, tamam. 45 milyon dolar geçirdiği için yattığı Londra'daki Burnmore cezaevinde zor günler geçiriyor. Aylık 145 lira kontör hakkı olan Nadir her gün kız kardeşini arıyor. E demişler bu siyak <gülüyor> sürekli çaldırıp kapatırıyormuş Asil Nadir. Ee, ve e, en büyük endişesi e, kontörünün Kontrolünün bitmesi. bitmesi <gülüyor> <gülüyor> Saldırı kapatıyor muymuş ya? Ya ne yapacaksın Oktay? Kontör Yani kontrole kal. Bir de yurt dışında biliyorsun mesela sen git buradan ara beni. Bir çok gelişti, yazıyor çok abi yazıyor biliyorum abi. ya Hayır bir mi? de bana da yazıyor yani. Sadece sana yazsa iyi. Ee, Asil Nadir'e bir kez daha e, ne diyelim? Hayırlı kontroller diyelim. Kontörler diyelim. Kontörler kontörler. diyelim. E, ama tabii ki hayvan dünyasındaki gelişmeyi vermeden edemeyeceğim Kimisi masum, kimisi maalesef tehlikeli. İşte bunlardan ikisi. Hayır mı? Hayır. Hayır. İki tane köpek cinsi. Hı. Bunlar ikisinde çok tehlikeli olarak bilinir. Ama biri tehlikeli. Onu herkes aklına yazsın. Fahir senin neydi? Rottweiler. Ne, <gülüyor> Biliyorsunuz ki. Bir tanesi, evet. bir tanesi Rottweiland. Bunlardan bir tanesi Rottweiler. Halk arasında Rottweiler diye biliniyor ama. Diğeri de Buldoş mu? Buldoş değil. Pitbull. <gülüyor> Pitbull, Pitbull, evet. Rottweiland e, masum her zamanki gibi. Kombide masum. lider marka Rottweiland. <gülüyor> <gülüyor> Yok kaybeti teşekkür ediyorum. Rottweiland'ı kim demişti ya sana? Ya adam, almak benim al köpeğimi almak <gülüyor> isteyen adam arayıp Rottweiland mı? Ee, üstelik işte de, defalarca markasını belirtmiş olmama rağmen markası belirtmiş olmama rağmen. Evet. Neyse, Rottweiland'lar tehlike arz etmiyor. Ee, e, Pitbull'larsa maalesef tehlike arz ediyor. Bunlar da e, meclise e, dilekçe verilmiş. Dilekçeden e, Orman Bakanlığı efendim bunu biz Türkiye bir araştırıyoruz. bahsediyoruz evet. değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veriliyor. Biliyorsun bir Soru verildiği zaman o illaki yanıtlanır derler ya. Evet. Hı hı. Yanıtsız kalmaz. Oradan işte nereye gidiyor? Enerji ve tabi kaynaklar var. Efendim ne alakası var? Hop geri gidiyor. Yanlış gelmiş değil mi? Tek merak Hayır efendim ne alakası var? En son Orman Bakanlığı'na. Çünkü biliyorsunuz doğada Rottweiland ve Pitbull'lara rastlanabiliyor. Oradan gelen sonuç bu. Rottweiland'lar masum, Pitbull'lar tehlikeli olarak... Yani buradan Yasaklanıyor mu Pitbull'lar? Yasak zaten e, Dört köpek türünü e, Türkiye'ye girişi yasak olanlar Pitbull, Terrier, Japanese Toso ve Dogo Argentino Yani Arjantin köpeği Arjantin köpeği diye de geçer Peki ne oluyor şimdi? Sahipleri kısırlaştıracaklar, üretmeyecekler falan gibi bir durum mu? Tabii kendileri yapmayacaklar bunu Kendileri de yapmaya kalkabilirler biliyorsun O kadar masraf olur falan diye Ve enteresan bir e, anlayışları olduğu için e, zaten girişi yasak. Demek ki ülke yasa dışı yollardan girmiş. Vizesiz yani. Vizesiz girmiş. Hemen sınır dışı edilecek. Görüldüğü Gerçekten yerde. sınır dışı mı edilecek ya? Bence sahipleri sınır dışı edilse, mesela daha iyi bir sahip verilse ne kadar güzel olur. De, bazı hayvanların maalesef da. tabii ki hayvanlardan alakası yok. Tamamen e, Sahibi avısından, avısından dolayı. Av yasak ama savunma amaçlı öldürülebilir kararı vermiş Danıştay bu arada. Madem hayvan dünyası... Av da yasak de mesela Levrek. Yasak ama Mustafa Baba, Levrek geldi Sa bana saldırdı. Levreye karşı şu abi savunma. Bıçak oldu. çekti. Ben, Ş ben. Ş ne yapacaksın Levrek karşı? Levreği karş görünce çömeceksin diye, diye bir şey var. Yok bunun ort ortasına elini koyacaksın. Hiçbir şey olmaz. başka ne oluyor? Daha geç. Efendim daha geçsi orada bana hücum etti. Ben kesimi kendimi savunmak. Hepsi müdafaa. Daha geçsi de yalnız gerçekten saldırırsa yani ne bitirir. kime kim saldırıyormuş ya doğada ben hayvan saldırısı ülkemizde pek duymadım. Yabandımızın mı soruluyor? Doğru canım ayılar mayılar saldırdı. Sen ne işin var ayının olduğu yerde ya? Ben şeye girdim ya. Hadi ayının ne işi var benim olduğum yerde? Ot e, ormanına yiyor ondan... köpek dolaşıyor diye. Sağ ol Yani buradan ben köpekler yani adına sen... ot ormanındaki köpekler adına sana teşekkür ediyoruz. Bu otlu o ot ormanına <gülüyor> Yaptırsak mı ya? Ay şimdi biraz da böyle bir <gülüyor> doğada <gülüyor> Bizim, şey yapmıyoruz. Sağlık kimliği da yazdıralım ya. Ot giremez. Ot doğmasında giremez. Hatta <Otobüsler> müjde. <gülüyor> evet, Saat devam etsin. Ay tüm. yani insanoğlu olarak her yerde olacağız diye bir şey yok. Ben kendimce paylaştım şeyi. Nereye yetişeceksin? Köpek sürüleriyle. Nereye yetişeceksin? Onları da mesela AVM'lere almıyorlar. Zannetmiyorum köpeklerin dert edildiğini. O zaman siz de ormana giremezsiniz değil mi? Öyle ben demeye, de, ya, öyle demeye gidelim Çekilelim biraz. Öyle Ayının demeye. yaşadığı yere de girmesen. Yani. Veya böyle baraj kenarında mesela piknik istiyorsan... ...baraj kenarına gidebilirsin. Mesela yani Her... orada en fazlasına... ...su neyi var? Su şeyi var, Susamuru diye isim geliyor. Ülkemiz Susamuru vardı. Tabii Susamuru, Susamuru, ve Susamuru ve Su Aygırı Cenneti. cenneti. Yani. Ya öyle deme, terbiyesiz ayılar da var. Her ayı bir olacak diye bir şey de yok. Uyuluyor. Sen mesela duruyorsun. Uyuluyor, sana geliyor... Ayı uyarmasına karşı şey uyarmışlar. Da, evet uyarmışlar. Sonra devletten tazminat istemeyin diye. Danıştay. Böyle bir e, karar verdi. Neyin tazminatı? Ben Savunma hakkı. Ama Geldi o... mesela zarar verdi sana. Ayı. Maddi manevi. Mesela laf soktu gitti ayı. Hı hı. Ondan sonra ben manevi olarak... Karının çocuğunun yanında. Yaralandım. Efendim yok bir şey. Örselendim. Devletimiz bu ayılara neden sahip çıkmıyor falan diye. Ay, yani. ama o işte, Savunun kendinizi. Bu adise işte bu e, Orman Bakanlığı ödedi galiba bir kısmı. Ee, geçtiğimiz haftalarda geçen hafta vardı galiba. Hmm. Ayıların saldırısı sonucu iki evet. kişi e, yaşamını yitirmişti ve onun neticesinde de tazminat ödemek zorunda kalınmıştı. Onun için ne yapıyoruz o zaman karar. silahlanıyor muyuz? Ayılara karşı. Ya sadece ayılara Artık karşı nasıl, değil. Artık nasıl dediğim gibi nasıl savunursan kendini. Efendim ben şimdi kendimi tabii ki kendini nasıl sö sözel savunursan? Sözel olarak da? savunmak. Efendim yaptığınız şey bu tür hareketlerle bir yere varılmaz. İşin en önce tarafı 21. yüzyılda hayvan saldırısıyla yaşamını yitirmek. Yani geride kalanlar... İyi gecim, büyük konuşma. O cenaze evinde kıkırdamalar oluyordur. Ben ondan korkuyorum. Ya yani Mesela şimdi bir hastalıktan öğreni, yaşlılıktan ölünü... Cenaze evinde düşündüm. Böyle işte rahmetli de şeydi falan filan diye. Ondan sonra... Fahir'i diyelim ayı yedi. Gittik şeye. Veya biz işte böyle cenaze evinde şeyiz. Ziyaretçiler geliyor falan. Nasıl olmuş? Adam dakikasında i̇şte bizim... beni öldürüp farkına... Bütün, hem de doğum günümden önce yani. Bizimki dururken ayı gelmiş... <gülüyor> Bu fayda ayı ayıdan kaçamı ayı yemiş diye anlatmak hakikaten bir kıkırdamak olmaz yani ayıptır. Abi benim cenazelerimde olmaz diye tahmin ediyorum yani lütfen. <gülüyor> bir kendinizi lütfen bir çeki düzenlerini kapıya hakikaten... yazacağım yani. Ee, hepimiz... Su testisi su yolunda kırıldı diye bir <gülüyor> laf düşünüyorum ben o tip bir olay olursa. 21. Fay. yüzyılda olduğumuzu hatırlayalım. Ona göre uygun şeyler. Ya sen öyle bir elektrik ama... çarpması, araba kazası mesela yine yüzyıllarca adam adam en, en iyi belgeselci, timsah avcısı da vatoz balığı soktu da ölmedi mi adam ya? Niye öyle diyorsun ya? Manyak gibi dolaşıyordu o da ya benim şimdi konuşur O adam bütün dünya. İyi dünya oldu güldü. diyorsun bak iyi İyi oldu değil. E Artık o zaman bütün abi? dünya güldü o adamı. Ya güldü diyor güldü bak adam ya. ya vallahi güldü ama acı acı güldü falan var ya güldü ne ya, ya güler mi acı acı üzülsemi yüzümüze yerleşti diyelim Heh, öyle de var ya Cık. o yüzden yaşadığımız çağa uygun ölümler hepimize națip olsun e gelin bu konuya <gülüyor> tabii ki Cuma günü ayrıca değineceğiz günlük çalınmış ya onu bir günlük tutuyormuş adam Hı -hı. Ee... hangi adam oktay <gülüyor> ayım mı çalmış günlüğü. ben konuda konuya geçme hazır düşük <gülüyor> <gülüyor> değil. Yavaş yavaş. Ayı değil. Hı -hı. Ee, şöyle bu en son biliyorsunuz Libya'da ee, Amerika'nın solusuna bir saldırı düzenlendi ya. O olaydan sonra olay yeri incelenirken CNN de gelmiş olay yerine. Büyükelçenin günlüğünü tut çalmış. Tuttuğu günlüğü almışlar. Biz buna bir bakalım diye. Olay yeri şey sırasında büyük felaket. Bir daha doğrusu Ama ne büyük silahlar. Rezalet, evet. <gülüyor> Rezalet. Vallahi ne... Ne yazıyor onu tam şey yapamamışlar Aman ama... çıkar şey diye çıkar. Büyükelçi günlükleri diye. Ne olacak ne yazacak adam orada özel hayatını yazmış. Bari bir, bir dedikodulu bir şey olsa da. Günlük tutan tanıdığınız var mı sizin ya? Bakayım yok. Bilmiyorum ben de söylemiyorlar. Şu. Ya şimdi blok tutuluyor ya artık o da günlük tipi bir şey diye düşün yani. Ama blok herkes... Günlüğün... Yani, yani değil mi yani değil günlüğün mi? havası farklı ya. O Blokta yani herkes açıca. Vakit mi var? Hangi vakitte biz tutacağız? Bunu bir düşünmek lazım. Ben aslında tutuyorum işin doğrusu. Günün özeti diye bir şey yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Her gün. <gülüyor> o günkü kasam harcamalarım. <gülüyor> Onu işte bir da gün sizde paylaşabilirim. Onu herkes bir gün bir paylaşsın. Hepimizin çünkü farklı farklı şeyleri var. Ee, yaklaşımları var. Dinleyicilerimiz istediklerini beğensinler, beğendiklerini alsınlar. Ve aldıkları kadar ödesinler diyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Birkaç insanlar modern sabahlar devam ediyor. 8:57 oldu saatimiz 24 Eylül 2012 Pazartesi sabahında buyursunlar bakalım neler oluyor macera dolu dünyamızda. Alman model Heydikulum ve tabii ki ünlü futbolcu Seal mı? Pele. Ah <gülüyor> çok iyi çok iyi gidiyorsunuz. Seal'un da çünkü halı sahada çok iyi oynadığını ben biliyorum. Öyle onda öyle bir tipi var ya yani onun öyle bir tipi var. Seal'un kalfılarını gördünüz mü? Abi, of. <gülüyor> yani. Of. Alman model Heidi Kulüm ve ünlü futbolcu David Beckham, Los Angeles'ta trafik ışıklarında beklerken sohbete daldılar. Çocukları Los Angeles'ta aynı özel okula giden. Lüks araçtan camları açıp mı? Ha, aynen. Ne yapıyorsunuz? Sizin şöhret nasıl? Hepinizin şöhreti mi? Kimle kim? Hayır ya, çok özür Ben kaçırdım. Seale'dan. Şu Beckham. anda aklım tamamen Seale'a gitti benim de ondan. Kalf'ta kaldın ha, sen. Kalf'a hakikaten. Kalf dedim ya, oktay'ın gözünde hemen bir kalf. mı? David Beckham'la Beckham mı? David Beckham'la Beckham Aynı okula gidiyor ikinlünün çocukları da. Ee, işine yetişmek için acele eden bir başka sürücü tarafından görüntülenmiş. Görüntüler öyle. O da mı okula gidiyormuş? O da aynı okulda. Onun da melek bir yavrusu var. Kafasında e, sizin... torba var mıymış o <gülüyor> <gülüyor> üçüncü kişinin? Bizim velilerde hiç şöhret yok ya. Ya vallahi ya. Yani o kadar çocuğun okula gidiyor falan ama. Yani. Yok de ama... mi getiriyor bütün şöhretler onu da bilmiyorum yani. Ya ama... Şöhret dediğin adam yani... sensi verir mi çocuğunu? Bilakis giderken kendini bırakır? Senin şöhret olmamanın en büyük nedeni ne? Bilekiz kendini bırakmam mı? <gülüyor> Sen kendini bırakıyorsun? Ya bak gördün mü? daha şöhreti, şöhreti yakalamışsın o. yani. O iyi bari o zaman. Bugün gidenlere haberiniz var mı biz <gülüyor> şöhretmişiz diye şey yapayım. Benim için yalnız e, Ali'nin okulundaki bütün veliler yani hemen hemen çok büyük oranda şöhret. Hepsinin bir lakabı var benim adımda ya. Böyle bir şey var mı? 3-4 kere gittim ben. Aha. Ege ile beraber Ali'ni almaya ya da bırakmaya. Maşallah bütün velilerin bir özelliği var Fahir. Etkili insanlar demek ki. Ben o kadın, kafasına poşet geçiren kadını şeye şikayet ettim. Müdüriyete mi? Okul aile birliğine. Lütfen yağmurlu günlerde şemsiye kullanılsın veya saçak altlarına girilsin kafaya poşet takılmasın diye. Şöyle fail bir yağmurlu günde gitmiştik Ege ile kafasına poşet geçiren kadını ben orada tanıdım. Ah yazık. <gülüyor> ya neler neler vardı ha, neler kaplar ben ne de şeyler şey özellikleri olanı. İşte hep nezihdir, veliler falan filan diye konuşurken. Kafasında poşetli, poşetli, poşetli kadın. Şey oldu. Erkek yüzü kadın da sizi veli miydi? Değil. TBD de, Oksay TBD. TBD. Ee, neyse araba camlarından yüzleri görülen Beckham ve kulumun trafik flörtü ışığın yanmasıyla sona erdi. <gülüyor> gazeteleri hoş bir haber olarak yansıdı. Ne kadar güzel. <gülüyor> Heylicim müsaadenle Yeşilyar yavaştan... Tabu, ...tabi tabi ben de kaçacağım zaten. Ne <gülüyor> konuşuyorlardır iki İki veli ne konuşur? İki veli? <gülüyor> aynı sınıftaysa sizin... ...yani aynı sınıfta ve ayrı hocalar varsa... ...çok güzel konuşacak şeyler var. Biraz sizin, sizin hoca ezber verdi mi mesela onlar konuşabilir... Alıştı mı çocuk diye? Çünkü orada da galiba yeni bir hafta oldu okullar açılalı. Tabii. Alıştı mı <gülüyor> Los Angeles'ta da eğitim öğretim sezonu törenlerle açıldı. Ondan sonra çocuk alıştı mı? Öğle emeklerini yiyor mu? Siz ne veriyorsunuz? Ha şey de olabilir bir de. Siz kumanya mı koyuyorsunuz? Kumanya koyuyoruz evet. Sefer taşı ile gidiyor. Aydın yani öyle beslenme çantasıyla mı gidiyor? Ne yapıyor? Salam çocuklar? ekmek koyuyoruz. Ben <gülüyor> ona ilk günden tembihledim arkadaşlar. Herkesin kumanyası aynı olmayabilir. Ne gibi şey, şey sorabilir? Ben de beyaz peynir koyuyorlarmış. <gülüyor> Farkı. Ekmek çünkü... arası patates kızartması koyan var mı? Onu ben çok çünkü hakikaten ayrı bir güzellik. Sen patatesi sevmesende. Ekmeğin arasında. Her ekmeğin olsa arasında yarsın. patates kızartması konmamış bir çocukluk çocukluk değildir yani salça ekmek şeyine göre. Çocukluğunu... Cebine tarhana doldur tarhana. Bak o da çok hoş olur. Çocukluğunu yaşayamamış yetişkinlerde yetişkinlikte yer onu. <gülüyor> İstersen tarhana koyayım bir de bir litre iyi su verin. <gülüyor> Vallahi yok. Bunu böyle ateşe, ateşin içinde kaynat diyeyim. Komando gibi. Ya öyle diyorsunuz da bu arada fizik kantininde Ottu'da bir dönem. Ne göz... işte. Ne tarhanası karısı, ya. Ekmek patates. Işte. Ekmek arası patates kızartması. Ya orası bilim irfan yuvası ya. Ekmek karası patates kızartmasıyla nereye kadar yani? Hakikaten böyle ama ben de sonra zaten hayır, o olaydan sonra e, bölüm yönetimi şey yaptı, yönetimi ele geçirdi <gülüyor> kantini geri aldılar. O kantini değişti yani ondan sonra. İyi içim rahatladı, vallahi içim rahatladı. Ondan sonra ekmek arasına peynir konmaya başladı. Ben, Bilim işte bu diyerek. Zamanlı bir haber programında... ...ağlayan bir turizmci hissetmiştim Bodrum'da. Eskiden gelirlerdi... ...ekmek içinde bir şeyler yerdi fakir turistler... ...şimdi ekmeğin içine patates koyuyorlar diye... ...böyle şey... E, vesikası olarak anlatmıştı... ...ekmek arası patatesi. Patirliğin son noktası. <gülüyor> ya ya de, O zamandan beri patatese karşı biraz şeyimdir. Aynı şekilde yufka içinde de sen var. Teşekkürler Ege. Burada kişisel olarak GK Kayacan'ı tanıdık. Herkes sırayla söyleyecek şimdi. Ben mesela yufka da severim, <gülüyor> <Ekmekle. gülüyor> sen fay, ben seks seviyorum. Mesela. <gülüyor> Değişik fraksiyonlar var gördüğünüz gibi. Bu arada bizim bu fonda bir ambulans şey var ya. <gülüyor> o beni ürkütüyor, onu bir değiştirebilir miyiz? Sen de mi ürkütüyor, ben de... ben de şey oluyor, ne oluyor ya falan diye böyle bir... Onu bir sansürleyebilir miyiz? Fondan korkulmaz ya, buyurun. KPSS'ye giren adaylar e, biliyorsunuz hafta sonu bir çeşit KPSS varmış. KPSS vardı, vardı KPSS. Evet. Ee, sınava girerken çeşit çeşit zorluklar yaşamışlar. Yine otomobil anahtarı zaten sokulmuyor. Affedersiniz arabamızın anahtarını dışarıda valeye mi bırakıyoruz? Bu Vale hizmetimiz var mı? Kafesine? Girişte garanti vermeyen polislere bırakıyoruz. Ben en son sınava girdiğimde öyleydi. Ben nereye bırakacağım? Bize bırakın. Epeki çalınırsa garanti veremiyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyen polisler vardı. Girişte o zaman korktum. burada hırsızlara yol göstermiş oğlum KPSS. Şık bir falan. polis kıyafetiyle. İçsinler Allah'tan toplasınlar. Daha doğrusu polisten ya benim şey vardı araç vardı ben erken çıktım sınavdan da alabilir miyim diye. Niye ben hırsızlara yol gösteriyorum? Ya, ya hakikaten sen araba soygunları başlarsa şey mi olacak? E, e, ne, niye almıyorlar araba ne, anahtarını? Ne bileyim. Çünkü abi. masaya koyuyorlarmış, şaba atıyorlarmış. Hayır canım. Onun çünkü pek çok insan araba anahtarıyla kulağını karıştırdığı için pislik, pislik hijyen düşüncesi de girmiyor maalesef. Ya da alarmı mesela çalmaya başlarsa? Onu kapatacaklar. Oradan camdan fıt diye kapatsın. Arka tarafa bakıyor sabi sınıf. Ha, ne oldu? Dörtler, ne dörtler arkaya bakıyor çünkü. Arkadaş Kız bizde görecek. de cevap bitmez. Bak gördün mü? Anında kıvrak hareket. De... oradaki girişteki memura bırakacak. Hepsi tık tık tık tık tık Araba Tipe, alarmı mı için mantıklı ama hakikaten çok mantıklı. Sınav sırasında en asab bozucu şeylerden bir tanesi. Araba anahtarını bırakma zorunluluğu diye bir şey yok ki. Yani. Araba anahtarı içeri alınmıyor diye bir şey var. E, niye alınmıyor? E, Ar araba da alınmıyor içeri. Arabanın alınmadığına <gülüyor> inanıyorsun da çok anahtarının benim. alınmamasına niye şaşırıyorsun? hayırlı olsun. Nasılmış sınav? Zor muyum? Güzelmiş. Güzelmiş de yani çeşit çeşit şey alınmıyordu. Şey bile veriliyordu Bunun ya. Bunun fiyatması kalem... ne zaman çıkar? Çünkü ÖSYM'den sınav sonrasında bir iki üç gün içinde soruların sızdırılması falan gibi bir haberle mi karşılaşacağız şimdi? Yoksa bu sefer sıkı tuttuk valla. Zaten bu şu. birinci gün olduğu için daha şu değil, anda daha sınava girenlerin anıların şeklinde şey oluyor. Bunun da kalem ÖSYM'de girmiyor. şu anda tatlı bir heyecan var değil mi? Ne olacak acaba? Acaba diyeyim? bu sefer becerdik mi? Bu sefer nereden patlayacak acaba? <gülüyor> en son neyden çıktı yine sınavın soruların sızdırılması diye? yine KPSS miydi? Hakim Sınav savcı sınavı öyle bir şey oldu. Hakimler savcılar mıydı? Evet doğru orada bir şeyler vardı. Onun tekrarı mı acaba? Yok yok bu KPSS ya. Başka? KPSS'de işte bir genç de yeni bir şey kalem silgi falan onlar zaten alınmıyor. Hatta şeker bile veriliyor ya Hı -hı. o kutunun içinden çıkıyor. Bir aday da sınava giren bir kişinin burnundaki piercingi çıkarmışlar. En son şeyde. Piercing... Çünkü verici olarak kullanıyorlar. Dedi için mi yoksa? <gülüyor> Öttü dedin? Yani Nerede? Diye bir kapıdan geçiyoruz. Öttü efendim. <gülüyor> Öttü mü? <mi>? Öttü. <gülüyor> Yakışmadı diye mi çıkarmışlar? <gülüyor> çıkar, <gülüyor> <gülüyor> çıkar bunu demişler. Olmamış. Evet, başka <gülüyor> yerlerimize mesela, oralarımıza burnumuza değil de başka bir yerimize biz pierce, pierceyi evet. taksaydı. Küpeler de çıkarılıyor mu? Tabii. Küpeler. Diyor. Küperer. Küpe çıkmıyorsa piercing mi çıkıyor? Küpe çıkmıyor herhalde. Tabii görevlisinin istediği anlayışına göre. Aa, yani takı yani sevmiyor. Çok ben takı, takı sevmiyorum. <gülüyor> yani pek çok kişinin kıyafetinin değiştirilmeye çalışıldığı da genel olarak. <gülüyor> Bugün bu sen olmamış, olmamış. Bunu değiştir gel Ya Yani bilmiyoruz canım. Yani bir açıklama şey yok. Ya yani ee, ötmesiyle alakalı değilse ne mutlu. Sen, ha bunu şey olarak e, Acaba o, o tip bir korkuyla mı çıkartıldı ya? Alıcı olarak kullanabilir bunu ya. Alıcı diye. verici meselesi Hadi onu biliyorsun. alıcı olarak kullandı da ne? Genizden mi veriyor sesi? <gülüyor> Dışarı, dışarıdaki veriyor sesi. Ama neye veriyor? İşte piercing. Buruna yani veriyor. Ondan... Piercing görünümlü kulakçı. E burun, burun yolunun onun adı neydi? Üst solunum mu? Nazal. <gülüyor> nazal, nazal. Ay Oktay hakikaten... Nazal mı? Hakikaten ağzına... Mı? Herhalde orada kısa bir süre içinde şey diye düşündü. Ne? Burundan kulağına gidebilir diye. Çok sert. Aynı. Aynı. Aynı, aynı. Günaydın. efendim, görüşürüz. Good morning. ÖSYM'den arıyorlar değil mi? ÖSYM'den en sert Bakalım şey. sorularımızı cevaplayabilecekler mi? Alo? Arabaların alınmaması ile ilgili galiba mantıklı bir şey mi söyleyecekler? Hayır araba niye alınıyor? Biz onu bir şey yapamadık da o açıdan. Gerçi saatimizi de ne yaptıysak Ya da neden garanti vermiyor ya polis Saatte de coştuk, gittik ya şu dakikadan sonra gelen telefonlar var diyor ama bak Kadriye burada çırpınıyor yırtınıyordu Yırtınıyorsunuz ama bakın Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ee, ben Cihan Cihan Bey hoş geldiniz yayınımıza ne yapıyorsunuz şu anda? Ee, şu an işe gidiyorum Hafta sonu KPSS'ye mi girdiniz? Yok <gülüyor> Hiç ama girdiniz o... mi KPSS'ye? Ee, girmeyen var mı? Ben, ben girmedim. Vallahi ben de girmedim. Bir ona girmedim oh. bir de e, şey KPSS'ye girmedim. Ya Zaten KPSS'ye girmeyene otomatikman KPSS'ye almıyorlar. Yok öyle bir şey yok. Da. Siz hepsine girdiniz <gülüyor> mi Cihan Bey? Efendim? Hepsine girdiniz mi? Yok ya sadece KPSS'ye girmişliğim var. Nasıl bir başarı var mı? Yani e, göreceli bir kavram başarı. Neye göre başarı Yani pek yok. Olur. Yani başarısız <gülüyor> olmuş Cihan Bey. <gülüyor> ne, ne için aradınız bizi? KPSS'ye tecrübelerinizi aktarmak için mi? Yok hayır ee, şey diyeyim, şimdi, bu falan değil. Cumartesi günü olan sorular eee e e, de Öyle mi? Hadi evet. ya gene, yani olaysız geçmedi mi? Ya şu evet, internetin o... başımıza açtığı şeyleri baba kapatacağım bu internet. Yemin ediyorum kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vallahi kapatacağım. Gene internetini kapat. <gülüyor> çığırınlar çıktı efendim. Yani... Youtube mu Sen, Sizi kapattırmak istedin? hayır. <gülüyor> kom komple interneti kapattırmak istedim. Saçma istiyorum. sapan ee, şeyler oluyor ya. Bir de işin, işin, işin iş tarafı işte sınava girenler tarafından sorular verilmiş internette. Sevim'in yaptığı açıklamada işte e, soruları internetten yayınlandı. Arkadaşların e, sınavları iptal olacak şekilde. <gülüyor> Zaten hani işin komik bir tarafı var. E, siz sınava giriyorsunuz. İlk bir saat falan çıkmak yasak benim Bildiğim kadarıyla. <gülüyor> evet. İlk bir saat yani, ve son 45 dakika. Yani, soruları nasıl alabiliyorsun? Veya soruları alıp... Aklıma yazıyorum. Içerisinde... A, aklıma <gülüyor> yazıyorum. Hepsini aklımda tuttum. Ne haber? <gülüyor> ne haber? Piercinglerle işte. Ya. Piercinglerle. Heh. Piercingle fotoğrafını Zaten, çekiyor. Şu anda şu an. Piercingle, Piercingle çekiyor. Araba anahtarını gönderiyor. Yazıyor. Onu camdan atıyor. <gülüyor> Ve de şeker. Şeker şeyiyle de gönderiyor zaten şeker. zaten o şekerden bir kullanmıştım ya. Çok teşekkürler Cihan Bey. Görüşmek üzere. Görüşmeleri yayınlar. İyi günler. Hoşçakalın. Çok şey sağ olun hocam. hocam çok iyisiniz. Gerçek. Ben. Çok teşekkür Bazı ediyoruz hocam. Var. Sağ olun hocam. Hep aynı. Bir son baharat. <gülüyor> İlk insanlar modern sabahlar devam ediyor. radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim. Maceramıza kaldığımız yerden devam edelim. Buyursun efendim. Şu mikrofonları açmadan bir saniye önce ettiğim laf duyulaydı. Hakikaten. <gülüyor> Vallahi merak edelim mi Fahir? Yani ama sizde duymadığınız için hakikaten. İşte merak edelim mi ve sor, yani üzerine gelelim mi? Bazen Söyleselim. kulaklık en güzel savunma mekanizması sevgi diliyizler. Yanınızda bulunmasın tavsiyesi. Yani bazen duymak istemediğiniz şeyler de olabilir. Ee, neler oluyor, neler bitiyor demeyecek Esprili misin? miydi Fahir yoksa hiç, düz küfür mü? Küfür, hiç de küfür olmaması var ya işin en acı tarafıydı. O zaman söyler misin? <gülüyor> yani, şaka mıydı? Çünkü benim de bugün bir düşündüğüm şaka. Valla hiç şakadı, şaka götürür tarafı da yoktu. <gülüyor> Acı bir gerçek diyebiliriz. Acı gerçekler kısmında da bunu inceleyebiliriz. Neyse ya olur böyle şeyler. Onu ilerleyen dakikalarda belki kendim hazır hissedersen paylaşabilirim. Hadi bakalım. Bağlamından kopuk bir şekilde paylaşacağız. <gülüyor> <da> inancımız <gülüyor> tam. <gülüyor> ben eminim hatta. <gülüyor> e, Konya kaç saat Oktay? <gülüyor> Nereden Fahir? Nerede Anka Ankara, Ankara bazda çalışıyoruz. Otobüsle mi yoksa araba mı? Oktay Ankara git gel Konya kaç saat? Yani YHT YHT, YHT mi? 6 <gülüyor> saat. Teşekkürler. 6-6,5 altı, altı saat. Türkiye-Kıbrıs arası... 1 saat uçakla. Uçakla 1 saat dedi. Git gel diyoruz yalnız. Kimlikle ve de. Bak, Kimlikle ve uçakla 1 saat. Kimliğinizi yanınıza almayı lütfen unutmayınız. Teşekkürler. 36 saat Türkiye-Kıbrıs arası. Ukraynalı uzun mesafe yüzücüsü. Adam atla buradan. Alanya'dan atla. 100... Ondan sonra da bir saat orada dinlen, bir, affedersin, portakal suyunu içmiş, şeyini falan yapmış. Biraz istirahat nasıl <gülüyor> falan. <Çok yoruldum>. <gülüyor> <gülüyor> Atlayıp oradan, ondan sonra Değil tekrar. Yok ya, geri yüzeceğim diye. Attım. Akıntı vardı şeyde falan Çünkü diye konuşur. Kimlik yok yani, adamım. tamam. <gülüyor> Bayo Valla, e, Antalya'nın Gazi Paşası'ndan başlamış. Gazi ondan... Paşamı. Hmm, uzak bir karakolu. Ee, çok kibar bir cümle kocam. Orada bir virgül koyar mısın? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz efendim? Esra ben. Esra Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz şu anda? Vallahi şu an otise gelmenin mutluluğu içerisinde. Ne? Nasıl bir mutluluk? Bizimle biraz anlatır mısınız? Çünkü biz hiç sabahları ofise gitmediğimiz için bunu nasıl bir mutluluk? Bir de ofise bir bir gidip mutlu... de mutlu olan Ender dinleyicilerimizden bir tanesi. Hüseyin de pazartesi günü. Hemide. Niye? Orada mı yatıyorsunuz akşamları? Ama niye şimdi? evden? Niye laf böyle soktunuz biz... ki hemen? Nasıl hani mutluydunuz az önce? <gülüyor> Size bağlanacağız diye ben Fahir'in anlattığı şey virgül koydum. Niye yani niye laf ha, sokuyorsunuz? Çok, çok, özür diliyorum, çok özür diliyorum. Evet, tamam Esra hadi mutluluğunuzu biz bozduk. Özür diliyoruz. Allah da bizim belamızı verecektir muhakkak ki. Allah korusun Allah korusun. Biz ne yaparız sonra? ne yani olacak? Yani laf sokacak başka birini bir bulursunuz. <gülüyor> <gülüyor> yok yok öyle şeyler yapmam. Yaklaşık 1 saat 20 dakikadır yoldayım. İçime baygınlıklar geldi. Hangi yol kapalı böyle? Her, Her yer. Her yol kapalı. Her yol kapalı. Her mı? yer. Her yer kapalı. Yani yani siz nereleri mesela? Her yer kapalı. Bu, bu... nasıl oluyor ben anlamıyorum. Hani bu nasıl bir beceridir, nasıl bir başarıdır. Ee, çözemedim. Siz nereden oh. nereye gittiniz Esra Hanım? Ee, ben aydınlık evlerden ofise gelmeye çalıştım. Nerede? Ofis nerede? Karumda. Karumda diyorsunuz. Ha ha. Ee, öyle bayağı zorlu bir yolculuktu. Böyle KPSS'den falan da bahsedilmişken arayayım istedim. Girdiniz mi KPSS'ye? Girmedim. Hayatımda da hiç girmedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunu söyle. için var. Başka yapmadığınız şeyler mi? konusunda anılarınız varsa mesela hiç Hayır, onları kimse hamladınız mı? Sadece. Mesela niye arabayla girmiyor içeri? Hani arabalar neden <gülüyor> alınmıyor? <gülüyor> Araba anahtarları neden alınmıyor? Neden? evet? neden, Sizce e, neden olabilir? neden olabilir diye düşündüm ya. Hani insanlar arabalarını yeni almıştır, Akılları arabalarında kalırsınlar. O da başarılı olamazlar diye. Böyle bir tamamen iyi niyet çerçevesinde yapılmış bir davranış olabilir Demez. diye düşündüm. Doğru. Mesela Hatıklı. girerken de sınava üzerinde ev falan varsa onu devret Mek zorunluluğu var KPSS'e yani gelken. O da olabilir tabii o da olabilir. Çıkarken Mesela, tek, çıkınca tekrar pazartesi hemen üstünü alıyorsun evi tekrar. <gülüyor> peki Esra Hanım siz hiç yeni araba aldınız mı bu son dönemde? Almadım. Allah Allah çok mu istiyorsunuz? Çünkü hemen aklınıza yeni araba alma fikri falan geldi. Yok çok öyle istediğim bir şey de değil de ne bileyim böyle mantıklı bir cevap arayayım. Arabanızdan memnun yerde. musunuz peki ben oraya takıldım. <gülüyor> 12 derece maalesef çok memnunum. Esra'ım siz arabayı nereye park ediyorsunuz? Karımda çalışırken? Alttaki ee, otoparkı mı? Karımın önüne park ediyorum. Bütün gün camdan arabayı gözetmiyorum. Ha, i̇şte bak Esra Hanım. <gülüyor> bak gördün mü? İşte böyle Esra oh, Hanım. Tenis kulübünün <gülüyor> falan buradaki, oraya mı? Buradaki bütün polislerle böyle şey olduk. Akraba olduk artık. Abi günaydın falan nasılsınız diye. Böyle bütün gün onlarla... Abi mavili konuşuyorsunuz. Siz Necidin? abi mi diyorlar onlar? <gülüyor> tabii tabii. Yapacak bir şey yok. o günaydın falan diyorlar onlardan Böyle enteresan bir ilişkimiz var onlarla arasında. Hakikaten yani Esra Hanım bugüne kadar yayınımıza hiç değinmediğimiz çok da önemli bir sorun. attığın arabada, arabada kalmasından kalması. bahsetti. E tabi abi binlerce lira veriyorsun ve koyuyorsun sokağın ortasına yani hele de Karımın önünde yani. Oktay bin araba yani Binlerce lira <gülüyor> veriyorsun, sokağa bırakıyorsun yani. Nasıl hiç anlamadım abi. Buradan iki kez çekildi arabam. Ee, Kabus gibi bir şey ya. Böyle bir sıkıntı yok yani. Bir üçüncü olsun diye aynı yere koymaya devam ediyorsunuz anladım. Yapacak bir şey yok. Yok yok artık şey sıkıntı yok. Böyle birileri gelince falan çekiyorlar. Bir kere kışımı o çok kaya adına çekmişlerdi. Ee, o zaman da kendileri tembihlediler. Buraya bırakın hiçbir şey olmaz. Siz evinize yürüyerek gidin. Yollar çok kötü dediler. İyi peki falan dedik. Sabah kimden? Ee, birinin geleceği tuttu. O kadar döküştü. Nereden? Ee, gece... Çin'den. Çin, Çin'den. Çok dağınık gibi Esra Hanım'ın hikayesi Yok, ama ben... aslında çok ne kadar güzel anlatıyor. <gülüyor> Protokol ziyaretçileri olduğu zaman arabamı çekiyorlar. Onun dışında kimse dokunmuyor. Dokunmuyor evet. Aynen öyle. Ve siz i̇şte de bir de Dışişleri Bakanlığı'nın şeyine girin. Kim geliyor, kim gidiyor bir ona bakarak olun yani. Bir de şey diyor. Anons ettik ama niye duymadınız? Sabah 6.30'dan anons etmiştik. <gülüyor> Dedim kusura bakmayın ya. Ben yani yani o zaman Aydınlıgiller'deydim. O zaman ne dedi? <gülüyor> o zaman anne dedi? <gülüyor> dedi. Efendim? Abi o, o saatte bu kusura bakmayın deyince siz o ne dedi? E, bir şey demedi. Ne diyorsun? Güldü yani. Ne Yaklaşık diyecek abi? Şey o da ne diyecek yani sonuç olarak? Cayı başka bir <gülüyor> boydan almış. <alırdı>. Güldü bana. Peki çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> Esra <Österim> Hanım. Hep Rica anılarınızla sizi programımızda görmek istiyoruz. Geçmiş istiyorsun. olsun diyoruz yol maceralığınız <gülüyor> bittiği için. Çok Mersi teşekkür ediyorum. hoşça kalın Kolay gelsin. İyi haftalar herkese. Aman Hoşçakalın. hepimize Hoşçakalın. hepimize. Nasıl laf soktu ama ne kadar tatlı bağladı. Herkes bir anılarını paylaşsın madem bugün. Böyle şu bir herkesin bir anı anlatası var. Yolda olan dinleyicilerimiz varsa yollarda tıkanıksa e, neden kaynaklandığı da bilinmiyor. Şu Onun anda. sebebini bulacağız. Hep beraber bugün el ele vereceğiz ve o tıkanıklığı bulacağız. Ankara'nın gizemlerinden biridir o. Ney? İşte bu trafik çözülemiyor ya Hem trafik ya çözülemiyor o... hem sırrı çözülemiyor. Sırrı. Ee, şey soracaktım Oktay. Tam aklıma takıldı. <gülüyor> bu İstanbul'daki ses hadisesi ne oldu? Aa yani onu biz hiç şey yapmadınız. Siz ciddiye almadınız ama. O yüzden yani... sen de araştırmadın. Mı, tamam? Hayır o, olay çok büyüdü ya. Olay büyüdü diyorsun. Birileri sonra. üstünü kapatmaya çalışıyor. Sizin kafada adamlar işte. Onlar. Yok efendim şey olabilir çöp kamyonudur bilmem nedir. Ya bir merak et önce çöp kamyonuysa çöp kamyonudur. Üstü kapandı tamamen. Biraz da ilgi olmadı herhalde. herhalde Beklediğimiz gibi adam Tekrar canlandırmaya şey. çalıştı bir iki kişi. Ben dün de duydum falan filan diye. Ama <gülüyor> Maalesef. Son kasınçlar diye geçiyor. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> kayıtlara son kasınçlar diye geçiyor. Dün falan da gördüm böyle öyle şeyler. Hmm. Yazanlar çizenler. Yani o sesle ilgili mesela anılarım falan diye ama pek bir şey olmadı yani bakayım Ankara'da anası olan dinleyicilerimiz Bu şöyle... seneki yayın dönemimize damgasını vuran kavram anılar oldu galiba <gülüyor> Allah herkes bir anısını niye ne güzel anlatıyorlar en uzun ne kadar yüzdünüz ya bu adam daha şimdi şey aklıma geldi ne kadar yüzdüğe gelsen en uzun yani uzun yüzmeyi bilmiyorum ama bir buçuk iki saatlerinizde kaldığını biliyorum ya ben kulaç hesabı yapan adam biliyorum ya. Mesela giriyorum. Abi, yani iyi, bu iyi, adamın iyi, iyi, iyi. anısını bir dinleseydik. Ya. Çünkü hocam. yani anının, Hayır, ben anının bu... güzelliğine bak. Bir, <gülüyor> bir de. Bir buçuk iki saat denizde kaldığımı biliyorum diye başladı adam. Ya <gülüyor> o. Fahil'le de biz takıldık şeyde. Büyük plajda. O, o kadar özeninize girmiyorum ben. Şey, yani O hamam suyu ne gibi bir güzel suyu değil oldu. mi? Çeşme'de. Suyun içinde çömeşip sohbet ediyorsun. Düzme yok, yorulma yok. Sırtımıza yok. geçici dövmeyle cep telefonlarımızı yazalım mı diye düşündüğümüz acıklı bir dönemimizdi. <gülüyor> e, 90'lı yılların o çılgın buhranlı yılların en e, hakikaten şey bizde etki yarattığı yıllardı. Ya hakikaten vallahi billahi Orada böyle bir uzun uzun buruş buruş suyun içine Yüzme kaldı. değil durma değil mi senin de diyeyim. Durma tabi evet. Yani yüzmede de o kadar performans göstereceğimi. Nelerde performans gösteriyorsunuz? Ne ben ne kadar yüzerim en fazla? 400 kulaç atar mısın Ege? 400 kulaç atar mısın? 400 kulaç kaç metreye denk gelir? <gülüyor> Bak bu adam mesela metre hesabı çalışıyor. Hı. Çünkü benim konuştuğum adam kulaç hesabı yapıyor. Herhalde bir 50-100 metre falan üzerim ben beni bıraksalar. Senin konuştuğun adam kim abi bu arada? Valla en son şey dedi. 2-3 bin kulaça kadar çıktım dedi. 400 kulaçla başlayıp. Sıkılıyor demek güzelken. Ah, arada bin kulaç mı bu yaptı ya, ya Kulaç atarken. Konuşurken. Sayarken. Bir, Hayır ilk gün beş, 400 kulaç beş, sonraki günlerde 2-3 bin, üç bin kulaça kadar çıkılma hadisesi. Çok çirkin insanlarla... Arada bin kulaç herhalde. var beyefendi diye azarlamadın mı adamı? Ha tamam ortalama. 803 bin dese mesela... O aklıma gelmedi o aktar. O anda aklıma gelmedi. Ben matematik mezunuyum diye girsene sen rakamlarla saçma sapan konuşanların. Beyefendi ben matematik mezunuyum 9 sene okudum OTTÜ'de lütfen bana rakamla gelirken biraz mantık olsun. Ben zaten o minyatür diplomalardan neden lazım olduğunu şimdi anladım. Herkes diyor ki işte Ot diye tekrar girerken ne alakası var böyle bir durumda lak diye çıkartıp benim çünkü orada matematikçi kimliğimi de ortaya koymam gerekiyor. Yani e 2100 kimliğimi... kulaç arttım desin tamam. Tamam olur bence de öyle. 2000-3000 kulaç atıyorum. Significant figure yani bakın anlamlı bir sapma tamam bana uyar hiç fark etmez ama yani 200 anlamsız, anlamsız saçma sapan bir sapma beyefendi 50 oynuyor dememek lazım doğru evet ee, bakın en çok yüzüncü dinleyicilerimizin <gülüyor> en çok ben yüzdüm diyen dinleyicilerimizin anılarına her zaman açan. kapalıyız. <gülüyor> zaman açık çıkmışız. <gülüyor> Maalesef kaçıyız. Ya şimdi bu e, uzun süredir Silvio Berlusconi biliyorsunuz. Haberi geçen gelmiyor, değil? geçen haftadan beri gelmiyordu. Haberi Hı. geldi. Milano'da saldırıya uğradıktan sonra dişleri kırılan Silvio Berlusconi eee hastanede Hiç Nasıl, Nasıl ya? yok ya? Domu heykeliyle girişti ya bir Ha o eski adam. hadise. Ee? Eski hadise. Neyse hadise zaten bambaşka noktaya gitmiş. Orada hastaneye götürdüler dişlerini yaptırmak için. Ondan sonra. Sen ısır. SGK'lı mı Berlusconi? SGK'lı. Benim bildiğim ama orada Sosyal SGK. güvencesi ne yani? S Sosyal güvencesi başbakan. <gülüyor> başbakan da yani. Yani ne? Ne? emekli sandığı olur işte. Devlet memuru olmuyor musun başbakan? Başbakanlarca başbakanlar emekli sandığı, sandığı da mı bazen? Gazetesi Bakan var bir şey. var. Özel sandık mandık tip sadece emekli sandığı. Bağ kurulabilir. <gülüyor> Yok bağ olmaz. Nasıl olmaz Emekli sandığı olması lazım ya mantık olarak. Emekli sandığı da bir sürü gazetesi var bilmem nesi var. iki bitmiştir o. O hakkı kazanılmış hakkı kimse dokunamaz onu. Hayır canım bunlar da birleşik değil mi? Yani sonuçta gazetesinden dolayı adam şey esnaf sonuçta bir yerden baktım Mevzuata diyorum. İtalyan mevzuatına hakim olan dinleyicilerimiz varsa. O nedir yani? SGK'lı mı yoksa bağ mu? <gülüyor> Veya Ali Teze'le bağlanmak zorunda kalacağız. Efendim işte 2312 gün başbakanlık yaptığınız için... 32 günü de siz cebinizden öderseniz orada emekliliğe hak kazanırsınız. Hadi, hadi bakalım hoppa. Hastaneye ee, gitmişler. Arada bir askerliği varmış onun işte Onlara o dönemde ödemiş o kesin, kendisi. Ödemiş dışarıdan ödemiş onu. Söyle erken seçim oldu ya orada zaten şey olmuş. Arkadaşım Hı. Bu Hı. sohbeti şimdi yaparsak 20 yıl sonra hangi sohbeti yapacağız bunu sormak istiyorum. Ama 20 yıl sonra Berlusconi berl berl hakkında kalmaz. Biz ne zaman emekli abi. olacağız ya? 2030 civarı 2030. 2030 Valla ben senin arkadaşının kafasına haftalık, göre 2030-2050 civarında. İki <gülüyor> haftalık sohbet konusu dökümüyle SGK'ya gidersen siz hak kazanmışsınız derler. Valla elimize bir para tutuşur. Bizim gittik olmamız lazım ya. <gülüyor> birazı varsa ertesi gün gene gideceğimize efendim biz onu hesapmadık şimdi. Şöyle oluyor. Benim askerlik Ay vallahi yazık bize. Ben şu anda bizi acıyorum. Vallahi çok üzülüyorum ya. Kimler ayrıca başlıyor. üzülüyorum yani. O gün de bayağı bir emeklilik konuştular. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hani iki hafta sonra falan prostat konuşmaya başladığımızda hani çok enteresan gelmeyecek mi? Her şeyin mi? bir sırası var faiz. <gülüyor> Önce prostat sonra emeklilik. Önce yeni pantolon gibi ama. geliyor bana. Evet, doğru canım. Bir de bir ara bir spor araba şeyini konuşmamız lazım. Ona bir ne zaman onu olacak? Onu, ona... Ne olur, olur Berlus konuyu bir şey Ağzını yapıyorum. burnunu kırdıklarında işte hastaneye gitmişler. Ondan sonra orada da bir kadıncayız. <gülüyor> kadınca dediysek yani bu sadece sempatik olsun diye. Nikol Hanım maşallah eskiden mankenlik yapan ve bir, bir striplizci olan e, Nikol Hanım. E, 26 yaşında diş hekiminde çalışıyor. E, onu teşvik etmiş e, Berlusconi. Efendim ne yapıyorsunuz? Efendim teşvik etmiş. <gülüyor> siyasete girin efendim. Efendim siyasete böyle girmez. Yok Sim, yok ben teşvik... Aynı zamanda şeyde mi çalışıyorsunuz? Boş zamanlarında diş... diş... Çemçük çemçük onu mu söylemiş adam? Ağzı çemçük Di... çem, Ağzı Siyaset... burnu kırılmış adam onu mu söyleyormuş. Sıkıntı <gülüyor> olmadı abi diye. Onu baya bir siyasete ısındırmış. <gülüyor> Allah Allah. Önce ısındırmış sonra siyasete sokmuş. Ondan sonra neyse zor tutmuşlar. Teşvik her gün gidiyorum. Teşvik ediyorum. teşvik ediyorum Kadıncayız, de en sonunda Nikola'nın. Ee, ama ne alakası siyasete girdi falan ama Milano moda haftası kapsamında da podyuma çıkmayı ihmal etmedi. Bu nasıl oluyor onu da bilemiyoruz. Ee, bu da hoş bir anısı olarak vermiş. <gülüyor> <sorayım. gülüyor> <gülüyor> o da onun anısı. Evet, ya bak adamın ne güzel anıları var ya. <gülüyor> yani biz Abi, şey, hani biz şey, kaldı kafam orada kaldı. Aklımda bir şarkı var ama onu sonra söyleyeceğim size. Benim aklıma da geçen gün bir şey şarkı. Dadandı ya. Ha. Neyle? O, Kafaya takılan şarkılardan karakter tahlili yapılıyorsa benim şey vardı ya, e, genç Karadenizli şarkıcımız vardı bir tane. Davut Gülüoğlu. Davut Gülüoğlu'nun şarkısı insanın aklına niye takılır ya? Söyleme sakın vallahi şimdi bak herkesin kafasına dolayacak. De 50 defa söyledim, ondan sonra bir noktadan sonra da çok güzel söylediğime inanarak söylemeye başladım. Ha, başa mı yani. yani. Ege Canlı, inanç turizmi. <gülüyor> Nerede eski taş fırın erkeği? Bir anda oldun. Light Erkeği. Esas nakaratı söylemedi. Yine düşünceli davrandı. Nakaratı söyleseydi Vallahi. falan. Bütün gün aklında olurdu. Nasıl biz marketlere gidiyoruz? O marketlerin şey aklımızda kalıyor. Sen hiç onlardan var ya kendini çok, yani çok şeyler kaçırıyorsun Ege. Benim markete almadığınız için mi? Benim de kendi marketim var. Kimliğin var mı senin? Var tabii canım. Şu markete Geçici girebilir kimmiş. falan diye. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar... Radyo Tüm Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Programımızın son dakikaları ama bütün heyecanın da bu dakikalarda Hı. patladığını unutmayalım. Lütfen buyursunlar efendim. Şimdi e, İstanbul'da bir sempozyum var ve dünyanın dört bir tarafından... Ee, i̇nsanlar geliyor, akın akın adam geliyor. Çin'den kimsin lo gelmiş? Vallahi bu fikreye mi bağlayacaksın? <gülüyor> neredeyse, neredeyse. Ne sempozyumu olabilir? Neyi tartışıyor İstanbul'da insanlar, dünyanın dört bir yanında? En son bu sesler duyuldu. onunla ilgili bir şey. <gülüyor> Maalesef oktacım. Gene son deneme, kasma. <gülüyor> son kasmalar. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef ona da, da Değil mi? Ona da bir ara bakarız demişler. Kupa. Kupayı tartışacaklar. Ne kupası? Kupa çekmeyi mi? Kupa çekmeyi tartışacaklar. 5000 ee, yıllık kupa nasıl oluyor, ne yapılıyor, iyileşme sağlıyor mu, bölgesel vakum oluşturmak suretiyle, bünyemize iyi geliyor mu, gelmiyor mu diye. 12 ülkeden 22 bilim adamı e, araştırmışlar. Ya ben böyle bir çektim şey, bana bir, bir şey Nasıl şey tartışıyorlar ya? O tartışmayla olacak bir şey değil ki. Onu laboratuvarda incelemek lazım. Şey mi diyorlar? Söz alan... İtalyan bile Kesin, kesin faydası var. İlk isteme yaptık, kesin faydası var. Kön kön öksürüyordu. İki kupa çektim. İki seansta öksürüğe son. Valla 28, 29, 30 Eylül ki bunlar biliyorsunuz benim doğum günümden hemen sonraya tekabül eden günler. Ee, Haliç Kongre merkezinde... Kupa, kupa çektiren dinleyicimiz var mı yakın zamanda? Gerçi kışın belki de... ben portatif bilgisayarımdan bakayım. Bana kupa çekilmeyeli herhalde 30 yıl olmuştur. Çocukken çekilmiş. Çekildi çekindim. mi sana ya? Aa, doğru bana da çekildi. Bana yani. hiç çekilmedi. Bir iki, iki tane çirkin şey yapıldı. Bir kupa çekildi bir de şeyle. Koşun mu döküldü? Yok ya bu en nefret ettiğim şey. Ateşim yükseldiğinde Abi, ondan herhalde bünyem nefret eder. Limonla çok özür diliyorum marka vermek zorunda kalırsak bu aspirin gibi bir şey var ya. Hmm. Onu böyle şey yapıp eklem yerlerime sürüyorlardı böyle ateşi alsın harareti alsın diye. O herhalde niyet. Niyet Kesinlikle. herhalde. Bakın böyle de bir sürdük ama. Sonra onu bir ara <gülüyor> Sonuçta limonda C var. Herkes... E bu ağrı kesici sürersek olabilir. Yani sevgili dinleyiciler anlamışsınızdır. Herkesin sırayla söyleme hakkı var. <gülüyor> Kupa çekilip çekilmediğini herkes sırayla söyledi. Fair olayı bir adım daha öteye götürüp rol çaldı adeta. Ne yapıldığını da ayrıntılı yani, ee, Sonuçta konuşup... yarın doğum günü adamın yani, yani. Ona 10 göre 10... bir şey davranırsanız bana biraz itinalı davranırsınız. Kupa... Sana çekildi mi Ege ben onu yazamadım. <gülüyor> bana çekildi ama dinleyicilerimize çekildi acaba? şu son 10 dakikada bir konuşalım. Telefonumuz 210 30 30. Bana kupa çekildi diyen kim çekti? Nasıl kim çekiyor çekildi? ya bu kupa çekmeyi nerede? Bu, o, nereye gidersin kupa eski, çektirmek istersin? eski istersen. geleneklerin ailede el verilmiş biri vardır. O çekebilir anca. Herhalde Peki. bu aralar bu ajda bardaklarda çok rahat çekilir. Eskiden fincan, bana fincanla çekilmişti. Ne, Kı, Kıbrıs'tan mı? gelen fincan takımıyla mı? <gülüyor> papatya fincan takımıyla mı? <gülüyor> Biliyorsunuz ki papatya takımlar Türkiye'nin vazgeçilmez en önemli şeylerinden birisi. Mihenk taşlarından biri. Ama şeyi hatırlamıyorum. O pamuk nasıl duruyordu orada? Nasıl duruyor? Nasıl? nasıl? Ya işte, alkollü pamuk Fincanın dibine yapıştırıyorlar. Fincanla olmaz Öyle ya. Fincanla olmaz canım. O hızla böyle şey yapılıyor. İçinden pılıp diye ateşi sokuyor. Hop kapatıyor o hızla. Onun içinde vakum etkisi yapıyor. Öyle i̇şte yapıyor. Onun için bir şey oluyor. Şey Yok ya kahve fincanı. Ben küçüktüm ya 30 yıl önce. Bedenime uygun fincan o vardı. O bir şey yanıyor. Sana Hı. şey olunca söylüyor ama benim aklımda hep o pamuk senin etine düşmez mi ya? Ha onun dibinde mi yakıyorlar? Dibinde yakıyorlar. O, hop, hop diye şey oluyor. Allah Böyle Allah fıt diye Allah. atıyor kendini zaten. Alıp fıt diye bırakır. Günü. Sıkıntı olmadı abi yani. En nihayetinde ne olabilir? Dinleyicilerimiz arıyor vallahi Yakın zamanda yaptırmış olan varsa. Daha ileri bir yaşta yaptırmış olan varsa. Gözlem de yapmış olabilir kupa sırasında. Bu adamlar ne uzmanıymış Fahil? Doktor mu bunlar? Kupa, Hepsi... Kupacıymış bunlar. Abeciler ve kupacılar diye kupacılar geçer. Kupacılar diye geliyor o zaman bunlar Türkiye'ye. Niye Türkiye'de oluyor ya bu? Günaydın efendim. Biz hakimiz demek ki bu kupa çekme şeyleri. Tabii yani. Çünkü medeniyetler. Ben kupacı da... yakaladık zannediyordum. Günaydın efendim. Alo. Günaydın Merhaba, kimle görüşürüz? Bahadır ben. Bahadır Bey hoş geldiniz yayınımıza. Var mı kupa hadisesi yakın Yok. zamanda? Yok, şöyle benim eşim çok profesörler bir kupa çekici. Tüm ailesine ve kardeşlerine sürekli e, kupa çekiyor. Nereden öğrenmiş efendim? Herhalde annesi yapıyormuş. Çok Çok pratik yapıyor. ...benim küçüklüğümde... ...pamukları böyle tükürükleyip bardakların dibine yapıştırırlardı... Hmm. ...çay bardağıyla çekerlerdi... Evet, ...ama evet. eşim... ...bir şişin ucuna pamuk sarıyor... ...onu alkolle yakıyor... Bardakların içine onu sokup içindeki havayı genişletirir genişletirmez sırtına yapıştırıyor. Böylece yanık pamuk düşme derdi falan da olmuyor. olmuyor. Daha güvenli bir yöntem oluyor o. Bardağın dibine biraz hafif alkol şey yapıyor mu işte? Yok hayır. Yani o sıcak havayı içine sokup çıkarıp hemen yapıştırınca. Size e, size de çekiyor mu kupa? Ya bana kupa çekilemiyor. Böyle bir sorunum var. Niye? Çünkü kupa genelde sırt bölgesine çekilir. Benim sırtım çok kıllı. Kupa tutmuyor. Ay bir dakika Bahadır Bey ne güzel söyledin. <gülüyor> Kapa kapatın diyor. lütfen artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Bahadır Beysev, krallık var yani. Niye hiç bunu düşünmedik ya? Bu bazı seni konular var bizim aramızda e, zaman içinde tecrübeyle şey yaptığımız şu konu açılırsa buraya gider hiç girmeyelim falan dediğimiz ama bu, bunu kupa çekmede, çekmede şey. bunu hiç bunu Sabah sabah içimizi korksana. Ama Ankara yani Bahadır para zaleti. Bahadır Bey'in içinde öyle bir şey olmuş ki bu cümle yani bu ne hangi konuyu konuşursak konuşalım bence buraya gelecek ama yani zaten şu... yani Bahadır. şöyle dedi çünkü onu bir kere daha e, vurgulayalım. Benim sırtım kıllıdır, kupa tutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama kupanın bir faydası var. Onun aslında niye oturup bilimsel olarak da tartışıyorlar? Çünkü zaten ispatlanmış bir şey bu. Çünkü vakum uyguladığınızda kılcal damarlardaki toksinlerin doku arasına geçip atılması... An meselesi diyorsunuz. <gülüyor> Ve böylece özellikle soğuk algınlıklarında işe yarar. Ama hani her şeye kupa çekiyorlar. yoksa sırt ağrısı, bel ağrısı, fıtık onlarda işe yaramıyor. Toksinli ya de, durumlarda işe evet, yarar. Evet yani efektif ama viral enfektif. Toksin o, doku aralarından yani atılmasına... Yani kupa diyorsunuz <gülüyor> bir yandan da viral miral falan derken de oradan bilimsele bağladınız Bahadır. Ama ben veterinerim hatırlarsınız. Ya <gülüyor> unutmaz mıyız yani? Siz özendiniz mi hiç peki ah benim sırtımda kıllar olmasaydı Yok, da çekilsek? Hiç. Hiç. Ama şöyle bile ben öğütmek gibi olmasın. Eşim sağlığında öğütmeden hasta olmam hiç. Demek ki kıl, kıllar <gülüyor> sizin toksinle <gülüyor> çok, çok, işte. çok güzel mücadele ediyor. <gülüyor> Siz de öyle yani. atıyorsunuz demek ki. Yani isminiz falan değişebilir Bahadır Bey. Veteriner <gülüyor> <gülüyor> Bahadır bir anda kıllı ve herkese. Kıllı de... Bahadır. Kıllı <gülüyor> Bahadır'a <gülüyor> <gülüyor> dönebilir. Hiç sorun değil ya. Peki Bahadır ya Bey. Ne yapıyız buna iltifat olarak söylüyoruz. <gülüyor> ne durumlarda kullanacaktı konu? Soğuk ee, algınlıklarında. Soğuk algınlıklarında. Hani soğuk algınlıkları böyle hani grip nezle karışık olur ha, ve evet. uzun sürer. Hani ilaçlı bir hafta, ilaçsız 7 gün dendiği halde 10 günü lan bulur ya böyle. Kupalı olunca onun, 4 ha, gün. Onun iyileşmesini hızlandırmak için gerçekten işe yarıyor. O 10 günü bir haftaya indirmek için şart koşuyorsunuz. Ha, ya yani, hani atlatamadığınızda atlatayım şunu dediğinizde onu yapıp sabahına tırk gibi kalkabiliyorsunuz. Yani Bahadır Bey çok özür dilerim ama e, sizin çok üstünüze gidiyor gibi olacak. Daha Eylül ayından ilaçla bir hafta ilaçsız 7 gün lafını da sayenizde duyduk. Bu sezonca ilk <gülüyor> bu lafı eden siz oldunuz. <gülüyor> Ve Hatta 15 zaman, yaş birden attınız. Hatırlat yani hatırlatayım dinleyicilerimize grip aşısı yaptırmasının da tam zamanı. Tam, zaman. tam zamanı. Bunu da söyleyin. Bir de şeyi söyleyin de kapansın. İz, İzmir verdik. o kadar soğuk değil ama nem var. <gülüyor> <gülüyor> Onu da söyleyin tamam da Yok o bana ait bir cümle değil. Çok teşekkür ederiz Bahadır Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. hoşçakalın. hoşçakalın. İki listemize birden girdi bugün Bahadır Bey. Ba hemen combo yaptı ya combo. Yemin ediyorum. Listelere ismini yazdırdı ve hızla uzaklaştı. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın günaydın günaydın. Hacerettin ha, hoş geldin Hacerettin. Veteriner Bahadır hemen akabinde Doktor Hacerettin en güzel cevabı veriyor. Yok. Cevap vermek maksadıyla aramadım. Yalnız sorumlu yayılımcılık anlayışıyla. Muhakkak. Sizin zaten sorumluluk <gülüyor> görevimizi yapalım diye. <gülüyor> yani. Buyurun efendim. Ne hata yaptık yine? Şimdi estağfurullah. Ve senin arkadaşımı saygıyla karşılıyorum. Ancak ee, hani... Saygıyla karşılarken yüzünüzde müstehsi bir gülümseme de var mı? Saygıyla Zaten o müstehsi gülümseme günaydın derken yerleşmişti <gülüyor> Doktor Tacitli'nin <gülüyor> suratına yüzüne. Yani buyurun ee, dinliyoruz. Şimdi e, temelde kupa çekmenin çok fonksiyonel ve grip açısından iyileştirici etkisine işaret ettiler. Ee, i̇şin işin plasebo etkisiyle ilgili bir değerlendirme yapmakta fayda var. çünkü hiç alakası yok. Yani Türkçe hiç hiç alakası yok. Şimdi, bu arada Taceddin <gülüyor> Bey konuşurken biz de çevirisini yapacağız. Taceddin Bey ne demek istiyor? Hemen anlatacağız. Çok teziye olduğu için ne şey yaptığı anlaşılmıyor tam olarak. Evet. Yani o daha çok e, sırt kas tutulmalarında falan o bölgedeki sinirsel iletin üzerine mekanik etkiyle işe yarayan bir şeydir. Yani o bölgede bokum yaptığınız zaman e, ağrı ile ilgili bir takım e, algılamalar değişir başka da bilimsel kanıtlanmış yararı yoktur toksinlerin vakum yoluyla atılması yöntemi bir işe yarataydı insanları bir vakum torbasına koyardık ya çünkü da herkes, herkes birbirini emerdi yani o da var çünkü yani. <gülüyor> Olayı, <gülüyor> <o açıdan gülüyor> hiç değerlendirmemiştim ama onun işe yaramadığını söyleyemeyeceğim çok üzgünüm Emnin e yani mi? Bir, e, tabii yani o Onun da vardır bir, bir plase Var boy etkisi. Ama e, emen emen kişiye de zarar <gülüyor> veriyor diyorlar. E, e, e, ağzında şey varsa Alt. açık <gülüyor> e, yara. Evet tabi. Ama hayır Emir e, anında tükürürse <gülüyor> tükürürsen de yayılıyor diyorlar. Bir torbaya tabii ki tükürürsen dedim ortaya tükürmüyoruz. Taceddin Bey o zaman şöyle bir... bir, geçeyim, ne İşlerce bir ben evet. Şunu bir sormak istiyorum ben. Şimdi bu e, placebo etkisinin olmadığını göstermek için böyle denek evet. grupları olacak. Bir kontrol grubu olacak. Bir gruba kupa çekeceksin. Diğer gruba Uyurken bil, bilmeden mi kupa çekeceksin veya kupa çektiğini söyleyeceksin falan. Ondan sonra farkları Hayır. mı şey yapacaksın? Kupa çekmek gibi de insanın üstü başını tutuşturmak falan gibi riskler taşıyan bir uygulama. Yani hele ee, demin... Kılla diyorsunuz. Yani evet yani. Tütsülenme ya da epilasyon gibi yarış, daha da ileri gidebilir işler. O yüzden yani ee, masaj yaptırmak, sıcakla temas ettirmek de benzeri etkiler yapar. Grip aşısının da tam ee, kesin indikasyonu yok. Onu da belirtelim. Yani hastalar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar açısından anlamı var. Genç ve sağlıklı erişkinlerde grip aşısının tam indikasyonu yok. O ihtimalle. Yani ee, yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? Tacettin Bey. E, e, sizler eee sapazalla gençcik e, fizik olarak e, belli bir eee evet, e, e, e, Taş, Taş gibi der misiniz? Taş gibi bir çıkırsınız. Taş gibi diyelim. Sizlere gerek yok arkadaşlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bilim dünyasındaki tartışmalar işte böyle sert. Sert. Hakikaten han çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Sağ olun, hoşça kalın. Hoşça e, durumda Bahadır Bey sadece sırtının kullu olduğunu söylemiş <gülüyor> olmak bak. <gülüyor> Yarın sabah yeniden buluşacağız Modern Sabahlar'da. Hoşça kalın. Siz uyurken Modern Sabahlar da yer yerinden oynadı. Siz uyurken Modern